Hocam, namazın bütün ibadetlerin özü olduğu ve namazda her ibadetten bir parça bulunduğu söylenmektedir. Bunu açıklar mısınız? Yani namaz bütün insana ait ibadetin fihristi olması. Belki her ibadetten onun içinde bir parça var. Mesela ibadetleri başta ikiye ayıralım diyelim. Mali ibadetler, bedeni ibadetler. Namaz gerçi ibadeti bedeni olarak. Görünmüş ama fakat bazı dediği gibi mali olmadığı söylenemez onu. Çünkü biz eskiden zaman değeri dediğimiz şeyi bilmiyorduk. Yani onu kapitalizm, komünizm ortaya çıktığı zaman zamanın da kendi kendine bir değer ifade ettiğini, onlar ortaya attılar. Aslında Müslümanlıkta zaman çoktan değerlendirilmiş. Hatta zamana Cenab-ı Hak'ın isimlerinden bir isim demiş. Onun kadirinin, kıymetinin bilinmesi söylenmiş insanlara. Ama biz neden sonra başkalarının formülü içinde o meseleyi anladık. Yani insan bir vaktini ayırıyor, abdesti ayırıyor, namaza ayırıyor. O iş için önceden koşmaya çalışıyor. İftida tekbire bulaşmaya çalışıyor. Bütün bunlar hep o iş için ayırdığı zamana deralet ediyor. Bir yönüyle elbisesiyle aşınma da oluyor. Bir yönüyle bazen dükkanını kapatıyor oradan. Yani bakılıyor ki esas meselenin bir mali yönü de var. Yani mali diyeceğimiz bir yönü var. Bedeni yönü olduğu muhakkak. Aynı zamanda bir de sufilerin daha ziyade, yani İslam'da ruhi hayat üzerinde duranların üzerinde durdukları bir şey var. Kalp tasfiyesi gibi, nefis tezkesi gibi şeyler var. Namazda bunlar yerine getirilmiş oluyor. Görüyoruz ki insan kalbiyle Allah'a yöneliyor ve nefsini iki büklüm yapıyor. Nefsin gururunu secde, kancasıyla büküyor bu aynı zamanda Allah karşısında yere getiriyor. Görülüyor ki nefis teskiyesi adına, kalbin tasfiyesi adına, bu aynı zamanda ruhun terakkisi adına yine namazın itibar ettiği var. Yine namazda insan ayrı bir fiiz Meleklerle beraber aynı safta duruyor. Öyle bir hususiyeti var yani. Öyle bir ibadet ki melek seninle aynı safta duruyor. Şimdi fukaha da bu meseleyi kabulleniyor. Selam verdiğin zaman Esselamü aleyküm ve rahmetullah sağında bulunan cemaatle beraber ruhani ve melekleri de niyet edileniyor yani. Esselamü aleyküm ve rahmetullah. Demek ki senin ibadeti taatına iştirak ediyorlar. Ve onların indiği yere sekineye iniyor aynı zamanda. Demek ki Meleklerin ibadetinden de bir çeşni var, onun içinde, namazın içinde bir çeşni var. Oruçta bir teveccühde bulunuyorsunuz belki, hani yemeden içmeden kesiliyorsunuz. Namazda da bir manada belki, hani muvakketen dahi olsa Cenab-ı Hakk'a teveccüh esnasında dünyaya ait, mal-e-yaniyata ait şeylerle meşguliyetten kesiliyorsun tamamen Cenab-ı Hakk'a bir teveccühle tam teveccüh ediyorsun bir bu yönü var. Bir de bütün esnafı ibadeti cami deyince, yani meleke-i kiramın bazıları hüküda duruyorlar. Onlar cenab-ı Hakk'a tazimat, tekrimat ve tebclihatlarını öyle ifade ediyorlar. Kimileri secdede duruyorlar. Bunlar kabiliyet ve maiyet itibarıyla akrabu maâyekünul avdümün Rabb'iyi hakikatının kahramanları. Ve insan bu değişik vaziyette Allah'a ibadet yapan melaike kiram ibadetlerini aynı ile temsil ediyor. Fakat onların her bir sınıfı bir çeşit yapıyor, bir çeşidini yapıyor. Fakat insan onların hepsinin yaptığını cem ediyor. Aynen öyle mahlukatın bazıları, canlı mahlukatın ayaklar üzerinde duruyorlar. Bazıları sürüm sürüm yerler, yüzleri yerde oluyor. Bazıları da eller üzerine duruyorlar. Ve insan namazda bunların da hal diliyle Allah'a karşı, tabiatları diliyle, fıtratları diliyle Allah'a karşı onların o vaziyetlerini, belki o vaziyetlerini duyumu onların. Ya bir sana binlerce hamdü ve sena olsun ki, ağaç gibi böyle camit, beni dimdik yaratmamışsın, mafsallar vermişsin bana. Rüka gittiğin zaman sana hamdü sena olsun ki, beni beli bükülmüş, diskten dolayı bu iki büktüm insanları görüyorum bardağın. Onlar gibi de beni böyle iki büklüm yaratmamışsın. secdiye kapandığınız zaman Allah'a en yakın olduğun yerde. Ya Rabbi sana hamdül sena olsun ki beni yerde böyle sürüm sürümde de yapmamışsın. Evet. Feminüm men yemşe'lâ batnî ve minüm men yemşe'lâ rizleyin ve minüm men yemşe'lâ arvâin. Kim bilir daha kaç ayak üzerinde, kaç tekerlek üzerinde, kaç kanat üzerinde hareket eden varlıklar vardır. Ama bizim bildiğimiz bunlar var ve ben onlardan değilim. Secdeye de kapanıyorum, aynı zamanda da kalkıyorum. Kavmem de oluyor, celsem de oluyor, kıyamım da oluyor, rükûm da oluyor, suçudum da oluyor. Bütün bunların bir de meselenin bize göre negatif yanlarını hatırlatması var. Namaz çok yönüyle hatırlatan, bütün dini hatırlatan bir yönü var onun. Bütün ibadetlerin fihristi. Bu bütün mahlukatın ibadetini takdim adına insan halife olması itibariyle yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlarken belki herkes seviyesine göre kendi açısından kendi namına selamladığı gibi konumu itibariyle arkasındakilerin de yanına al alabilir. Bunlar mülahaza mülahaza genişliği. Bir misal olsun diye arz edeceğim. Ellerimi kaldırıp önde de olsam dua ettiğim zaman ben arkadaşlarımın elleri içinde ellerimi kaldırdığım mülazasına girmeyi tercih ediyorum. Onlar başka bir şey söylüyor olabilirler. Ben de o esnada kendimce önemsediğim bir şeyi söylüyorum. Mesela onlar belki o esnada diyorlardır ki, Ya Rabbi, gufranına sığındım, rahmetine sığındım diyorlardır. Ve bu nezlülü yete kabule geçiyordur. Ben de tam o ana denk getirip o esnada derim ki, Rabbiş şedûra nâsûra ibâde kefi küllân hayr âlem ile iman vel İslam vel ihsan vel Kur'an ve istedînâ fâde şendem ben o makbûl safiyane dualar içinde böyle benim gibi birisinin ağzından çıkmasıyla kabulden uzak bir duada kabula karim dualar içinde kabulen masar olur mülazasıyla yani insan İlle de böyle kendisi bir temsilci gibi, çok geniş dairede. Mülazatı külliye ile, Cenab-ı Hakk'ın bize teveccühü küllisine, nazarı küllisine, bir muvacehe-i külliye ile, bir mukabele-i külliye ile mukabele ediyor olmaz yani. Bazen de külli mukabelede bulunan, külli muvacehede bulunan insanlar içine girmek suretiyle, kendi değersiz cüz'i isteklerini, veya ona izaf edildiğinden dolayı değersizliğe duçar olmuş, değersizliğe mahkum olmuş. İsteklerini değerler üstü değerlere yükseltmek için başkalarının dua tufanı içine salmak suretiyle. Damlam da bu çağlayan içine girsin, böylece deryaya ulaşsın. Ne diye damlam çöle tek başına düşsün, sonra tebahur badi heva uçup gitsin, hayır. Çağlayanın içine düştün o da deryaya gitsin. Mülazası içinde de olabilir yani. O bakımdan biz, yani Üstad gibi büyük böyle külliyetin temsilcisi insanlar, insanların iktidar tablosu külliyetler, külliyetin temsilcisi insanlar gibi Rabbin nazarı küllisine ve teveccühü küllisine bir muacehi külliye, bir mukaveleyi külliye ile mukabele etmelerinin yanı başında aynı zamanda biz de mülazalarımızı o kadar geniş tutabiliriz. Rabbimizin nimetlerinin, ihsanlarının, lütuflarının enginliği içinde sinemizi açmaya çalışırız. Ama üstidat ve kabiliyetlerimiz bir yere kadardır. Kemalatımızın da kendine göre bir arşı vardır. Kendi çerçevemizin dışına çıkamayız biz. Fakat bazen de tevazu ve mahiyetin esas olduğu bir yerde, orada belki onların içinde bulunma, yani fertli olmayan cemaatte vardır mülhazasıyla. Şahsen bu arkadaşlardan hiçbiri belki, o külliyet çerçevesine uygun Cenab-ı Hakk'a bulunamıyordur. O umumiye çerçevesi içinde teveccüde bulunamıyordur. Öyleyse iyisi mi ben de bana ait şu cüz'i, şu has teveccüh, onların o teveccüh umumisi içine katmak suretiyle ona bir kıymet kazandırmalıyım. Dolayısıyla çok zatında kıymetsiz olabilir. Yani yakışıksız bir ağızdan çıkabilir. Sözler de belki nâseza nâbece olabilir. Fakat içine saldığım derya benim, o münacat deryası, o Cenab-ı Hakk'a teveccüh deryası, o bakış deryası, o nazar deryası, benim bu kirli bir damlacık sözlerimi bile arındırarak bahri-i muhiti nam tenaiye Evet. Dolayısıyla ettiyatında da öyle bakılabilir. Yani bir, doğrudan dolayı kalbini açabildiğin kadar. Allah'ın vahidi tecellilerine göre ve sonra bu yaklaşım üstadın yaklaşımı, sonra sana hususi teveccühi istidat vermesiyle, hususi teveccühlerinden ötürü hadi tecellilerine göre mukabele de bulunursun. Bazen öyle olur. Bazen onun teveccüh umumisine karşı sen de umumi bir teveccühte bulunursun. Madem bütün bunlar hep sen edip eyledin, benden ne edip hepsini, Kırık testi mülahazası, o mülahazayla. ile. Babamın adıdır, elimden gelen budur, hava ifadesiyle. Ben de ancak bunu verebiliyorum. Elimden ancak bu geliyor ama, verebildiğin şeyi vermen lazım, diyeceksin. Bu da bir umumi teveccühtür. Bu da bir umumi nazardır. Yani bakışa bakıştır, teveccühe teveccühtür, mukabeledir. Evfu ve ahdi Ufi ve bir icabettir bu. Nazara nazar olur. Buna bir icabettir. Teveccüh teveccüh getirir. Buna bir icabettir bütün bunlar. Bunu yaparsın. Ama bazen de tabi insan kendi durumunu seviyesizliği, nazara itibarı aldığı zaman nerede ben nerede sesimin ulaşması. En iyisi mi sesi koru yapmalı ki tek başına ulaşabileceği yerin birkaç kat ötesine ulaşsın yani. Koro yapmalı. Koro yapmanın yolu da sesini başkalarının sesine katmadır. Siz de biliyorsunuz bir adam okuyunca az çıkıyor. Ama elli insan birden aynı perdeden seslerini yükselttikleri zaman bakıyorsunuz gürül gürül minare sesi gibi duyuluyor. İşte öyle yapma bu da yani. O teveccühü hale getirme. Tehiyyatü lillahi ve saravatu ve tayyivatu Bir de hani bir mülazayla ben her ne kadar Külli bir nazarla baksam, külli bir teveccühle teveccüh etsem de zat ül ait hukuku zaten rayet edemeyiz. Onun için Ehlullah burada çok ince bir espri ortaya koymuşlardır. Zat-ül-uiyyete, celili geçtiği yerde onunla ama kurban olayım. Geçtiği her yerde Celle Celaluhu demek vacip değildir. Neden? Çünkü o mevzuda bir vücube edaya kalkarsanız altından kalkamazsınız. Her nefeste değil yani. Her nefesin oluşmaya başlamasında, tahakkuk etmesinde, geriye alınmasında, geriye alınmanın başlamasında, bitmesinde. Meseleyi ancak saniyeler, saliseler, haşyeler ancak izah edebilirsiniz. O zaman işte şunların her yerlerine birer hal diyorsanız bu halin her parçasında Allah'a karşı şükür borçlusunuz. Eda edemezsiniz. Dolayısıyla Celle Celaluhu demekle kurtulamazsınız adını anmakla. Fakat ona nisveten izafi olarak, yani orada biraz izafilik, nisvilik söz konusu, Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem üzerimizdeki borcunu edaya gücümüz yetebilir. Onun için namı celili zikredildi her yerde. Bazıları her defasında vacip demiş ki, İmam-ı Şafi onlar içindedir. Onun için namazda da eşhede önle Muhammeden abduhu ve resuluhu dedikten sonra selat selam okunuyor. Neden? Efendimiz'e karşı borç eda edilebilir gibi. Çünkü Allah'ın üzerimizde olan haklarının yanında o sınırlıdır. Öbürü sınırsızdır. Böyle bir şey. Şimdi bununla beraber Efendimiz'e karşı da çok şey borçluyuz. Çok şey. Dolayısıyla biz her namazı O'nunla tanıdığımız ve her namazda Allah'a yönelmenin gerçek manasını O'nunla öğrendiğimiz, namazı O'nunla okuduğumuz işi ona borçluyuz. Her namazda o borcu bir kere daha hatırlıyoruz. Ezan onu bize hatırlatıyor. Kâmet onu bize hatırlatıyor. allah Ekber diyoruz. Onu bize hatırlatıyor. Tehiyyat okuyoruz. Onu bize hatırlatıyor. Onu bize hatırlatıyor. Ve biz Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyke eyyühen ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğimiz zaman bazen şahsen söyleriz bunu. Fakat sonra şahsen deriz ki elimizdeki kırık testi. Ey sultanım.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 Zerratı, kainatı adeta söyledikleri her kelimede mülaza alarak söylenmelerini düşününce ne sine var, ne sadır var ki bu kadar meseleyi geniş diye düşünüyorlar. Yani bir kere tesbih'in tanesine dokunup böyle Subhanallah çekince adeta bütün zerratı, kainatı mülazalarını alıp öyle döküyorlar ama kalp o kadar geniş ki onu duyabiliyor. Yani adeta bir kelime milyar milyar kelimeler halinde dökülüyor. Antetparantisiye diyeyim. Tesbihleri söylerken de böyle hemen acele yani. Subhanallah bu krate vasıyla. Yani hemen acele demememeli. Bana şunları o tesbihler şu kadar söyletme hakkını lütfetsinler arkadaşlar. Subhanallah demeliyim kendi içimden. Öyle 33 defa onu demeliyim.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 Meseleyi daraltarak, azaltarak, yüsre bağlayarak bizim için bir tenezzülde bulunmuş. Yahu Allah aşkına biz de biraz teneffüde bulunalım yani. Onun meseleyi azaltmasına karşı biz de hiç olmazsa sinemizde derinleştirelim. Bunu da istidradi olarak harsetmiş olayım. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz Rabbimize karşı. Ama bunları doğru dürüst demeli. Ya Rabbi ben bunları söylüyorum.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 tabiatımız haline gelecek. Çünkü kalp nazargâh-ı ilahidir. Ne kadar ona bir olursa o kadar inkişaf eder. Baktıkça açılır. Bakarsan açılır. Teveccüh edersen açılır öyle, açılır. öyle açılır. Öyle açılır. Öyle açılır ki kendisi mahfi ondan başka hiçbir şey ifade edemez. O orada kendisen bilinir. Onun ifade ettiği şeyin yanında kalbin ifadesi gibi bir ifade yoktur. Kitaplar kalbin ifade ettiği şey ifade edemez ama o kalp kalp olması lazım. Öyleyse bence yani o mevzuda sürekli konsantrasyon araştırmak lazım. Konuyla bütünleşmeli. Eda ve icra edileceği şeyi eda etmeli, icra etmeli. Şimdi nedir yani? Üzerine aldığı bir şey de itkan gayreti. Bu benim vazifem. Bunu iyi yapmam lazım benim. Yo, insan Allah'tan korkar.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 Münazalar harfi mananın üstünde, paragrafik manaların üstünde. Çok engin şeylere açılma demektir yani. Derinlik demektir bunlar. Yani ben küçük bir sıfırım, o da bir sonsuzdur. İşte mukabele budur. Nasıl olmam lazım?